Merhaba, Su Akın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, geçtiğimiz Perşembe günü, yani 12 Mayıs gününden bahsediyoruz. Ee, saat 8 sularında Zeynel Bey Türbesi taşınmaya başlandı. Zeynal Bey Türbesi Hasankeyf'de bulunuyor. Yani Batman iline bağlı Hasankeyf ilçesinde. Antik kente bulunan e, 650 senelik ömrü olan bir türbe. 8'de başladı taşınmaya, 11.35 gibi taşınması bitti, yeni yerine taşındı. Şimdi diyeceksiniz ki haberiniz yoksa, e, koskoca türbe nasıl taşınır? Evet gerçekten de taşındı, biz de bugün bu konudan bahsedeceğiz. Evet konuya girmeden önce e, bu taşınmanın nedeni aslında Ilısu Barajı. E, türbe dije Nehri'nin kenarında e, ve işte Ilısu Barajı ile birlikte o bölgedeki birçok e, tarihe eser sular altında kalacak. Hükümet ise bunlardan bir kısmını kurtarma tırnak içerisinde, kurtarma e, projesi içerisinde yerlerini değiştiriyor. Bir baraj projesinden bahsediyoruz. Aslında GAP bünyesinde olan e, bir e, elektrik üretim amaçlı baraj e, projesinden bahsediyoruz. E, bu e, antik e, kentin yok oluşuna ilişkin laflar etmeden önce aslında bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz ee, çünkü bu baraj ve hesler e, günümüzde yapımı için e, iklim değişikliğine karşı e, olduğu ifade ediliyor e, kuraklığın önüne geçmek için e, barajların ...daha fazla yapımına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Ee, enerji üretmek için ise fosil yakıtlar değil de e, daha e, temiz olan e, HES'lere muhtaç olduğumuz ifade ediliyor. Evet. E, ama biliyoruz ki e, bir miktar bunların içerisinde doğruluk payı olduğunu ifade ediyor olmak lazım. Ama biliyoruz ki e, bir yandan kömür ter, kömürli termik santral yapılırken, e, bir yandan hala petrol e, kullanırken, bütün fosil ulaşım evet, e, evet e, fosil yakıtlara dayalıken e, aslında bu yapılanlar hiçbir anlam ifade etmeyecek ki şu noktayı da dikkat çekmek lazım e, iklim değişikliği nedeniyle. ...aslında bu yapılan barajları dolduracak sular da olmuyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Kenya'dan böyle bir haber vardı. Ee, Kenya son üç yıldır e, çok ciddi bir kuraklık yaşıyor. E, ve enerjisinin büyük bir kısmını da aslında HES'lerden sağlıyordu. Hı -hı. Şimdi enerji ithal eder konuma geldi. Çünkü bu HES'ler çalışmıyor. Evet. Ya da Brezilya. Evet Aynı Brezilya şekilde. örneği de ondan da birazcık bahsedelim yine son 2-3 yıldır diyebiliriz Brezilya için de çünkü küresel iklim değişikliği adı üzerinde bütün küreyi etkileyen bir şey. Burada da aslında Brezilya dünyanın en önemli en büyük tatlı su rezervlerine sahip bir ülke ama burada bile barajların doluluk oranları alarm verici düzeyde. ...son birkaç senedir nüfusun büyük kısmının yoğunlaştığı... ...doğu ve güney bölgelerinde su kıtlığı yaşanıyor. Tabii elektrik de aynı şekilde... ...çünkü burada da aynı şeyde olduğu gibi Kenya'da olduğu gibi... ...hidroelektrik santrallerinden elektrik üretimi büyük oranda yapılıyor. Ama yağmur yağmayınca ne yapacaksınız? Barajlar kupkuru, yaysızlık yüzünden boş kalıyorlar. Susuzluğa neden oluyorlar. Elektrik üretiminde sıkıntılar yaşıyor. Bu barajlar hiçbir işe yaramadıkları gibi gördüğünüz gibi kurak dönemlerde... Ee, i̇nsanları da yerinden yurdunda ne diyor tarihi ve doğal öneme sahip yerleri de sular altında bırakarak geri dönüşü olmaz e, biçimde yok olmalarına neden alıyor Aynı bu Zeynel Bey türbesinde gördüğümüz gibi Evet e, bu hafta bir konuğumuz var hatta e, kendileri e, Agit Özdemir Hasan yarat yaşatma girişimi e, ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi aktivistlerinden Agit Hatta mısın? Ediyorum. Merhaba, Merhaba hoş geldin. Agit Merhabalar. Ee, biz bir giriş yapmaya çalıştık Agit. Ee, yani bu Ilysu Barajının da işte ömrü. Nereden bakarsanız bakın bir 50 yıl, Neyse. 60 yıl e, olabilecek nitelikte. E, ama buna rağmen e, işte 650 yaşındaki Zeynel Bey Türbesi'nin e, cidden o fotoğrafları da e, basına yansıdı. İçimiz acıyarak e, gördük o fotoğrafları. E, işte özel bir teknik kullanılarak e, rail şeyle... Güzel tekerlerin yöntem, üstünde evet, taşındığını e, gördük. E, Zeynel Bey türbesinden başlayalım isteriz. Sonrasında sadece Zeynel Bey türbesine zarar vermiyor. Ilısı Barajı daha büyük etkileri de var. Daha çeşitli etkileri var. Daha doğrusu büyük demeyelim de. E, onları da konuşmak isteriz seninle. Sen zannedersek e, taşınma günü Oradaydın. Batman'daydın. Evet oradaydım. Takipteydim. Yani takip ediyordum yerinde. Evet. Biraz anlatabilir misin? Hem o günkü yaşadığınız duyguları nasıl oldu bu taşınma meselesi? Ee, ya aslında bu Zeynel Betülbes'in taşınma süreci çok önceden başlamıştı. Hı -hı. Ee, ama işte 650 yıllık CHP'yi nasıl taşıyacak tartışmaları sürerken bayağı bir zaman geçti. Evet. Ee, dolayısıyla biz bu taşınma sürecine karşı mücadele yürütürken aslında ve Betülbes'iyle Ayrı bir şekilde bir bağımız, duygusal bir bağımız oluştu. Hı. Türbenin taşındığı gün zaten yerel halk da izliyordu taşımayı. Biz orada konuştuğumuz kadınlardan, çocuklardan ya da yaşlılardan da e, oradaki yerel halk, halkın da o genel ve duygusal bir ilişki kurduğunu ve e, yani o üzüntünün, o şeyin yüzlerine e, vurduğunu gördük. E, takvikteydik, yıkılmamasını istiyorduk. Çünkü gerçekten 650 yıllık bir yapıydı. Hasan Keskin Geleyim bir yapıydı. Dileğimiz yerinde yerinde korunmasıydı, doğal ortamda korunmasıydı. Ama devlet ve şirketler bunu çok ısrar ettiler taşımak için her şey denediler diyebilirim yani aslında o günü. Evet aslında yani yerinde korunması meselesi çok önemli bir mesele. Sen ona da parmak basmış oldun. Şimdi biz birazcık araştırma yaptık. Bu Venedik tüzüğü diye bir şey var aslında Türkiye'nin dahil olduğu 1964 yılından bu yana e, bu tip tarihi yapıların korunması ve restorasyon sırasında uluslararası bir çerçeve belirlenmiş ve herkes buna uymak zorunda aslında. Buna baktığımız zaman madde 1'de şöyle diyor tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eser içine almaz. Bunun yanında belli bir uygarlığın önemli bir gelişiminin tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar diyor gayet net bir şekilde yani evet. bu kavram sadece büyük sanat eserlerinde değil aynı zamanda kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri bile kapsıyor ki Zeynal Bey türbesinden bahsediyoruz. Yani tam da dediğin gibi asan keyfe bir bütün olarak sembolü olarak aslında o şekilde korunması gerekiyordu. Agit git bir şey sormak istiyorum. Fotoğraflarda hiç şeyi göremedik. Bu türbenin taşınınca yer olarak arkeolojik kültür parkı ifade ediliyor. Taşınma fotoğrafları var. Belki bizim gözümüzden kaçtı, göremedik. E, yolda işte gidişine ilişkin fotoğraflar var türbenin, ama e, konulduğu yere ilişkin olarak bir fotoğraf göremedik. Bu arkeolojik kültür parkı e, ne kadar uzakta yerinden var oldu eski yerinden e, ve böyle bir şey var mı? Yani e, eski yerinden iki kilometre uzakta bir yerde. Aslında o tarz fotoğrafların paylaşılan sebebi arkeolojik park olarak geçiyor ama kuru bir alan. Hı hı. Ee, şimdi de Zeynel Bey Türbesi'ni yerinde ziyaret ettiğimiz zaman şeyi görebiliyoruz. Yani sadece e, bir fiziksel nesne olarak orada duruyor. Bomboş etrafında Çelik hiçbir şuna. şey yok. Bilerek bu servis edildi. Eski yerinde işte Dicle Nehri'yle e, bir şey var, bir ihtişamı vardı. Evet. E, zaten bir Zeynel Bey Türbesi'ni bu kadar ünlü olan sebeplerinden bir tanesi. Yerindeki o doğal o Dicle Nehri'yle asıl eski artan kefle köprüyle kurduğu bir şeydi yani. Yakınlıktı. Şimdi yeri çok kuru bir yer, ee, işte her taraf betonlar, işte bilmem neler, bu tarz bir yer, bilerek bence servis değil mi bu tarz taraflar? Hı hı. E, bilerek sordum <gülüyor> aslında bu soruyu e, çünkü evet e, yani bizim e, görme şansımız oldu Akgün'den ikimizin e, Hasan keyfi ziyaret etme şansımız oldu e, oradaki e, atmosferi e, yani Hı -hı. kelimelerden çok iyi tarif edemeyebiliriz oradaki renk Hı -hı. E, ses Dijenin sesi, kültür birleşmesi. Evet e, gece e, işte e, yıldızların altında e, işte e, yine suyun rengini seçmeye çalışmanız falan filan bir bütünlük arz ediyor. Yani bir masal kenti gibi e, bir yerde. E, o yüzden oradaki en ufak bir e, parçayı ayırmanız aslında o bütünlüğü. ...yok etmeniz anlamına e, evet. geliyor... E, ...ki Zeynel Bey e, ...türbesi de bu bütünün... ...önemli parçalarından bir tanesi... ...ama ifade edebileceğimiz... ...çok daha fazla sayıda eser de var... ...şimdi e, söylenen şu ki... ...sekiz tane yanılmıyorsam... ...sekiz tane... E, işte <gülüyor> ...tarihi eserin... ...taşınacağı ifade ediliyor... ...koruma altına a, alma adına... ...yapılan şeyler açısından... ...ama... Ee, Hasan Keyif'te sekiz değil binlerce şey var dokunduğunuzda e, ya da ben, gördüğünüzde anladım. size şok edecek binlerce tarihi eser var. Dicle Vadisi'nde de var tabii yani. Yukarı Dicle Vadisi. Evet Evet bunlara ilişkin hiçbir şey de ifade edilmiyor. Evet. Ee, ya zaten Ilı Su Barajı Baraj dediğimiz e, bir bütün olarak Dicle Vadisi'ni sular altına bırakıyor. Evet bugün Hasan Keyif'in sular altına kalması yani Ilı Su Barajı konusunda bir semboldür. Ama evet. bunun yanında 200'de yakın yerleşim yeri kalıyor ve Dijle Vadisi bütün olarak malidir. Bu Dijle Vadisi'nde daha kazınmamış yerler var. işte keşfedilmemiş birçok yer var. bir de şunu belirtmek isterim. Siz kültürel varlıkların tanımını sadece fiziksel bir nesne olarak koyarsanız hı hı. evet 8 biz 8 şey 8 kültürel varlığa taşırız ve Asankiyep soru atmak da önemli değil diyebilirsiniz ama hmm. e, sizin de az önce belirttiğiniz gibi o kültürel varlıklar kendi doğal ortamlarında bir bütün olarak yani Asankiyep'teki Zeynel Bey Türbesi, işte El Rızık Camii, ondan sonra e, başka başka yerler hepsi bir bütün olarak zaten keyfi oluşturuyor. Eğer Zeynel Bey Türbesi'nde bir nesne olarak sadece taşınabilecek bir nesne olarak görüyorsanız evet taşındı, Bugün, bugünkü yerinde de baktığımızdan sadece bir nesne olarak duruyor. Ama evet. Zeynel Bey Türbesi'nin yani hep belirtiyoruz, belirtilmesi gereken bir şey. Yani kendi doğal ortamında kalması gerekiyordu. Çünkü mesela Türbe taşındı ama mezarı kaldı. Ve insanlar şunu soruyor. Bir gösteri, gösteri miydi bu Türbenin taşınması ama mezarı kaldı? Ne anlam var diye sorular da soruyor haklı olarak. Şov diyorsunuz yani değil mi? Şov gibi hani teknoloji şov yapar evet. gibi hükümet. Bir de şey hani hmm. mağaraları düşünüyorum ben o mağaralar evet. muhteşem kayalara oyulu binlerce mağara var onları da mı taşıyacaksınız yani nasıl olacak? Yok, bunlar yok olacak. Olacak iş değil. E şimdi barajdan bahsedecek olursak zaten bunların hepsinin altından Ulusu Barajı çıkıyor. Bu barajın başka şeyleri de olacak sosyal ve ekolojik maliyetleri birazcık da onlardan bahsedebilir miyiz? E, tabii. E, şimdi ya sanki dediğimiz gibi Ulusu Baraj bir bütün Adancıla Vadisi'ni sular altında bırakacak. Yani biraz mali şeyinden bahsedelim. Çünkü ne kadar bir, bir proje ne kadar işte devasa bir evet. proje olduğunu Hı -hı. şey yapacak. Yani hızlı su barajının maliyetini 1 milyar eurodan bahsediyorlar. İşte Denel ve Töldes'in taşınması 16, bin, 16 milyon TL'yi buldu. E, tarihi köprü restorasyonun 2 milyon. Yani devasa Hı -hı. paralar da harcanıyor. Şu soruyu da sormak gere gerekiyor. Yani bu kadar devasa miktarla para e, ayrılmışken Asan için bu paralar harcansa, Sadece bunların %10'u, %5'i Çok e, cüz'i bir nitara harcansaydı Asan şimdi ne durumda olurdu ki diye, e, Sormak Hı -hı. da gerekiyor e, Zaten Asan Kev 12, 12 bin yıllık bir yer Onun dışında dediğimiz gibi 199 yani 200 yakın Yerleşim yeri sorunlarına kalıyor Bundan dolayı göç yaşanacak e, İşte bu göç eden insanların Sosyal, ekonomik, e, psikolojik Sorunları yaşayacak Bugün baktığımız zaman da e, şimdi 2018'de eski Asankev, yani şu anki Asankev'in boşaltılacağından bahsediyor. E, i̇nsanlarla konuştuğumuz zaman insanlar şeyin e, şeyi yaşamaya başladı. Yani biz yeni Asankev inşa edilirken Asankev, yeni Asankev'in aslında beton olduğu görülüyor artık net bir şekilde. Ve insanlar şunu sormaya başlıyor. Biz burada toplumsal bir yaşamımız vardı, komşuluk ilişkilerimiz vardı ama eski Asankev'te bunları ne kadar sürdürebileceğiz? Onun dışında ekolojik tahribatı çok çok büyük. Ee, yani 300 kilometre karelik etli bir e, tarım arazileri sular altında kalacak. Hmm. E, bu köy köylerle beraber. E, Tabi kırmızı liste'de yani endemik türler var. Kırmızı uluslararası anlaşmada kırmızı liste'de olan türler de var. Bunlar da mesela yaşam alanları yok edilecek. İşte Fırat Kaplumbağası var, kerteniz var ve daha e, bilmediğimiz e, hayvan ve bitki çeşitleri sular altında ve yaşam alanları yok edilecek. E, bunun dışında Dediğimiz gibi yani bu insanların büyük çoğunluğu kentlere göç edecek. Ya e, kentlerin işte beton yolları arasında yaşamaya başlayacak. Buna dair bir çalışma yapılmamış. Yani bu insanlar adapte sürecini nasıl atlatacaklar nasıl bir süreç hmm. yaşayacaklar. Buna dair de bir e, şey yapılmamış. E, Birçok şey var yani amacı var bu barajın ve sonucu da var. İşte güvenlik amacından bahsediliyor en fazla konuşulan. Hmm. E, ama sadece güvenlik e, Amaçlı olmadığını görebiliriz Yani uluslu barajı sonuna yaklaşırken bunu çok rahat bir şekilde e, görebiliyoruz. Zaten ee, sonuna doğru şeyler... e, herhalde inşaat bitme aşamasında değil mi git Evet ya aslında bununla ilgili de çelişkili ifadeler var. E, her gün işte devlet yetişesinde biri açıklama yapıyor ama dediğiniz gibi e, çelişkili ifadeler var. İşte en son Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasında Orman ve Su İşleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı proje bir sene içinde bitirip geleceksen su tutmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yaptılar. Hı hı. Onun dışında zaten Ocak ayının 2016 Ocak ayında da torba yasa geçti biliyorsunuz. Hı hı. İşte ya sanki sular altında kalmasına de çıkmış oldu aslında bu torba ile beraber. Hı hı. Ee, şöyle yani çeşitli açıklamalar açıklamalar var mesela. İşte 16. Bölge bir 16. Bölge Müdürü şöyle bir açıklama yapmıştı. Ee, inşaatta yüzde seksen beş oranına geldiklerini, işte dolu sabak inşaatında yüzde doksan beş seviyelerine geldiklerini söylediler. Onun dışında işte kaymakamın açıklamaları var. E, 2019'da suyun tutulacağından bahsediyor. 2018'de işte askiyat tanketin tamamen boşaltılacağından bahsediyor. Yani e, çelişkili ifadeler var ama baraj inşaatı bitmek üzere e, fiziksel açıdan bitmek üzere hı -hı. E, ve zaten son süreçte de hızlandırılmış bir şekilde devam ediyor bu e, inşaat. Hı hı evet. evet. Bir müzik arası verelim mi? Hı hı. Ee, evet. Bir müzik arasından sonra yine devam edeceğiz. Agit Özdemirli. Şimdi Vicente Amigo'dan dinliyoruz. Rio de la Seda. Su hakkında bu hafta 12 Mayıs Perşembe günü Hasankeyf'te Zeynel Bey Türbesinin taşınmasından bahsediyoruz Konuğumuz da Mezopotamya Ekoloji Hareketi ve Hasankeyf'i yaşatma girişimi aktivisti Agit Özdemir Evet Agit birinci bölümde hem Ulusu Barajı'ndan biraz bahsettik Hem de tarihi eserlere neler yapılıyor bunlardan bahsettik Ama şimdi bir de şey var sen de zaten girdin biraz konuya Orada yeni bir yerleşim yeri var o yeni yerleşim yerinden de birazcık bahsedebilir misin? Ne aşamada bitti mi İnşası devam mı ediyor? Nasıl bir şeydir yani? Yani oradaki inşaat devam ediyor toplu harapında. Evet. Ee, yakın işte 312-320 konutun yapım devam ediyordu. Yaklaşık 50-60 konutun daha yapımına başlandı. Ee, orada hak sahibli olmak için e, başvurular yapıldı. İşte 2002 bin aşkın kişi başvuru yaptı hak sahibi olabilmek için yerleşim yerinde. Bunların 70-10'u e, hak sahibi oldu. E, geriye kalan 1400'lü aşkın kişiydi. Hak olamadı. Neden olamadılar? Evet. E, aslında orada da çelişkili e, şeyler var. Sanki halka yaptığımız muhabbetlerde şunu söylediler bize. Önce, işte e, önce sadece kaca hankete edenler başvuracaktı. Herkes hak sahibi olacaktı. E, bazı itirazlar görülünce bunu şey yaptılar. Artık hankete yaşamayan daha önce ben ama Aslan Kefri olanlara da hak sahibi tanıdı. E, böyle olunca 2000 kişi başvurdu ve 710 kişi hak sahibi olabildi. Hı hı. 1415 kişi de hak sahibi olamadı. Aslında biraz şey zorladılar. Öncelik yerel halka Aslan Kefri'ye yaşayan hals, e, başvuru yapmaya zorlandı. Çünkü şu dönemde istemiyor siz başvurmaksanız da biz hani Aslan Kefri olup burada dışarıda yaşayan insanlara da hak sahibi tanıyoruz. Siz başvurmaksanız da orada yaşayacak insanlar var. Yine insanlar biraz mecbur edildi aslında orada. Evet aslında bu anlattıklarının hepsi şunu gösteriyor yani bir kibir bir hükmetme hali e, her unsura yönelik yani tarihi esere de, insana da endemik e, işte bitkiye türlere de, bitkiye türlere de, de e, yönelik e, yani adı üstünde endemik bitki diyorsunuz yani o ekolojik şartlar olmadan <gülüyor> e, yaşaması mümkün. O olmayacak e, bitkiler e, ya da başka bir şart varsa zaten orada yaşardı. Hani ona uygun bir şart olsaydı orada yaşardı. Ama biz biliyoruz ki sadece Hasankeyf'de değil birçok projede, baraj projesinde e, baraj daha e, dolayı e, sular altında kalacak bölgelerde endemik bitkileri bile taşıma e, anlayışı var. Yani Aha. insanları da taşıyabiliriz, tarihi de taşıyabiliriz. Ederler, e, doğayı da taşıyabiliriz. E, anlayışı her yerde var ve buna yönelik bilimsel, işte kültürel, ekonomik herhangi bir itirazınız da e, ya da e, öneriniz de e, ciddiye alınmıyor. E, dikkate alınmıyor. Çünkü e, biz işte Hasankeyf'i ziyaret ettiğimiz dönemler içerisinde e, Diyarbakır e, odası TUMOP'dan evet, evet. arkadaşlar e, çok e, değerli çalışmalar yapmışlardı. Yani baraj yerine alternatif üretmişlerdi. Enerji, barajdan elde edilecek enerji yerine başka enerji kaynaklarını hı -hı. E, çalışmalarını yapmışlardı. Ama bunların hiçbiri ciddiye alınmadı bir e, inat mı diyelim Bizim e, biz yaptık olur e, şeklinde aynı zamanda e, bu taşıma meselesinde de dünyada bir ilk e, taşıyoruz e, hatta Veysel Eroğlu da Zener Bey şey. türbesi şey demiş kendisini mi? şöyle demiş bakın Allah'tan e, ha, Zeynel Bey'e Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Kendisinin yerini kaydırdık. Ama kusura bakmasın artık hakkını elalesin Yıkılacak bir türbeyi kurtardık diye bir işte tam da senin dediğin Hı -hı. kibir bu. Yani yıkılacaktı. Sanki ki yıkacak olan yine kendileri değilmiş gibi. Hani biz kurtardık falan e, kahramanlığına soyunabiliyorlar. Evet. E, bir şey Anladım. mi soruyorsun? Ne şey söyle? Söylemek istiyorum biraz yüksek sesler seni çok duyamıyoruz net tamam yani bu taşıma işleminde yapılan şovdan da biraz bahsetmek istiyorum yani dünyada bir ilk ama daha önce dünyada taşınan örnekler vardı uzun yıllardan beri işte bütün dünyada tarihi yapılan gerek yola taşınması yapılan bir örnek işte Hollanda'da örneği var Aziz Françis Kilisesi ondan sonra Amsterdam'da 7000 toranlaki atık karartma testi var evet Lenel Bütür'de kadar eski değil ama bu tarz, bu tarz yapıllar taşınmıştı daha önce de evet, şunu şu, yani şova dönüştürdü bunu ve ben atışlası şunun şeyini yaşıyorum, yaşıyorum. biz zeynel betilbessin başarına gerçekleştik bundan sonra her türlü projenin önüne açabiliriz yani her şeyi evet, yapabiliriz evet. zaten taşıyabiliyoruz şeyine de girebilirler ki zaten hemen ondan sonraki zeynel be taşındıktan sonra açıklamalarda geriye kalan yedi yapının taşınacak yedi yapının bu yöntemle taşınacağını ve çok rahat bir şekilde taşıyabileceğimizi e, onun için barajı kısa süre içinde bitiriyoruz açıklamaları hı hı. oldu e, yani dünyada bu tarz örnekler vardı ya sanki e, yani kadar eski olmasa da çünkü Zeynel özel bir her şey yapılmıştı biz daha önce taşımadan önce e, uyarılar da bulundu bunun için şirketlere mektuplar gönderdik kumate tehlikesi vardı e, evet bugün e, ...başarılı bir şekilde yeni yerine taşındı deniliyor. Ama tehlike geçmiş değil. Çünkü bir yapı doğal yerinden aldınız, götürdünüz. Aslında Zeynel ve Türbesi için süreç bitmiş değildir. O yıkılma tehlikesi devam ediyor. Ee, Hı -hı. Korunması, tehlike hale zarar görme ihtimali vardır yani. Evet konuşacak çok şey var ama programımızın sonuna geliyoruz Evet ee, ama bitirmeden önce 14 Mayıs biryanette şehmus dikenin bir yazısı yer aldı ondan kısaca bir bölümü aktarmak isteriz ee, antik Kent antik Kent yapabilir misiniz sadece taşınacak 8 yapı değil Hasan 500'den fazla mağara çevresindeki 200'ün üzerinde henüz altında ne olduğu dahi bilinmeyen hüyük Hasan 13. yüzyıldan öncesine ait kazı çalışması yapılmış için henüz altında binlerce yıl öncesinden kalan ve ne olduğu bilinmeyen tarih bir şafak vakti kenti yutacak. Suyun hükmü altına girecek. Bu yok oluşa sessiz mi kalacağız? Yoksa Hasankeyf'e sadakat mi göstereceğiz? Kırgız Edebiyatı'nın usta yazarı Cengiz Aymatov'un demişti ki, istediğiniz yere yüz yeni baraj yapabilirsiniz ama bir antik kent yapamazsınız. Yapabilir misiniz? diye soruyor daha doğrusu. Evet. Ee, bütün bu maharetleri kullanılsa da teknoloji ve kibirle hükmetmeyle bunlar yapılsa da bir antik kentin yapılmayacağı çok açık. Sadece işte yıkıp yok etme, suya gark etme meselelerini alayı putlayıp tekrar tekrar önümüze, önümüze, koyuyorlar, önümüze koyuyorlar. Evet. Peki. Maalesef sonuna geldik programımızın. Agit çok teşekkür ediyoruz sana katıldığın için. Oradan evet. bize bilgiler aktardın. Hasan Çok Keyfe'de sevgiler. Evet, Selamlar, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.